قَدْ جَاŻَتْ رَسُولُ رَبِّنا بِالounds Muhammed. رسولنا Muhammed ۖ أهل Cinth aem. رسولنا Muhammed Kâle kâle Rasûlullâhi sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme ve lezî nefsî bi'edihî indhâ yekûnul mataru gâyzâ ve fîdalli âmu fâyzâ ve gîdall kirâmu gâyzâ İlâ akhirli hadîth Sâdıkı Rasûlullâhi fîmâ ve sellem Hz. Selman hadisini rivad ediyorduk geçen hafta değil mi? Ona devam edelim. Bizim konuşmamızdan daha hayırlıdır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması. Onun buyurduklarını size duyuruyoruz. Zaten o duyurmadık bir şey bırakmadı. Dünya ahiretimiz için lazım olan bütün meseleleri bize beyan etti allah Teala bu beyanlardan istifade edenlerden eylesin, Amin. ilme değer verenlerden eylesin, Amin. amel edenlerden eylesin Amin. ve şu hadis-i şeriflere bu hadis-i şeriflere rivat edildiği bu meclislere verdiğiniz değer hürmetine attığınız adımlar bereketine ve burada toplanan cemaatler hürmetine Allahü Teala cümlenize dünyanızda, ahirinizde ikram eylesin. Amin. Değer veren değer görür arkadaşlar. Bu budur. Çünkü siz hadis-i şeriflere değer veriyorsunuz. Resulullah da şahittir sallallahu aleyhi ve sellem. فَقُولِ اَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ Habibim de ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerine bildir ki amel edin, çalışın, gayret edin, sayedin. Yaptığınız işleri Allah da görüyor, Resulü de görüyor. Yani allah Teala nasıl gibi bize şahittir görüyor Habibini de bizden haberdar ediyor. Böylece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabri şeriflerinde bizden razı oluyor. Bu akşam şu meclise oturanlardan haber gittiği zaman falan ümmetlerin toplandılar, senin hadis-i şeriflerini okuttular, rivayet ettiler. Bu garip zamanda, bu fitne fesat içerisinde bütün milletin filmlerle, dizilerle meşgul olduğu bir zamanda Böyle meclise gelen, bu kadar müşterisi az olan bir zamanda sizden razı olur. Bundan şube yoktur. Yani onun için Allah da görüyor, Resulü de görüyor. وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ Ama yakında öleceksiniz. Sonra dirileceksiniz. Sonra gizli açık her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ ma كُنْتُ عَمَلُونَ o da size yapmış olduğunuz şeyleri bir bir haber verecek. İnşallah şu meclislerde bulunmamızla Allah yüzümüzü hak edecek. İşte o zaman sen salı akşamları sohbete giderdin ya, sen sağlığında yaşarken e, gecelerini, saatlerini, vakitlerini ilim meclislerinde geçirirdin ya, seccade başında, Kur'an başında, ders başında, geçirirdin ya, bunlar adamı ne kadar memnun edecek. Neyi yetmişim dedirtecek. Yüzler gülecek inşallah. Ya mutluluk yüzünde görünecek. Yaptığına memnun kalacak. Neyi yaptım diyecek. İşte kim şuna itiraz edebilir? Bu sözüme kim itiraz edebilir ki? Şu amel insanı memnun edecek bir ameldir. Toplandık. Resulullah'ın etrafında. Sallallahu aleyhi ve sellem onun hadisleri okunduğu için... Onun halkası. Ben size burada deseydim ki size şimdi haftaya gelip fıkra anlatacağım. Hiçbiriniz gelmezsiniz. E gelirseniz manyaksınız zaten. Ne işiniz var fıkra anlatanı dinlerseniz? Ne işiniz var şovmenleri dinlerseniz? Ne işiniz var fuzulü konuşanlar dinlerseniz? Onlarda da müşterisi çok ama siz, siz öyle müşterilerden değilsiniz. Siz uyanık adamsınız siz. Nereye gideceğinizi bilirsiniz. Karı zararı bilirsiniz. Ya. Onun için, e, ne diyorum şey Haftaya gelin, Hazreti Selman'ın hadisine devam edeceğim diyorum. Siz de diyorsunuz ki, aman gidelim, bakalım Resulullah ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi kim şüphe edecek ki bu amel adamın yüzünü hak edecek? Allah Resulünlüğü haberdar edecek, bizi de memnun edecek bu amel. Bunda kim şüphe edebilir? Şüphe eden zaten kaybeder arkadaşlar. Bu faziletler hakkında Allah bizi şübeden muhafaza buyursun ilim meclislerinin faziletleri hakkında anlat anlat bitiremedik senelerce. Onun için siz de bu teşvikler sayesinde efendim bu yola rağbet ediyorsunuz. Allah rağbetinizi artırsın. inşallah Amin. Ve Habibi'nin buyurduklarından sallallahu aleyhi sellem, en büyük istifadeyi nasip eylesin. Şerlerden uzak eylesin. Evet. Bak burada ne şerler anlatılıyor. Ahir zamanda meydana gelecek. Ve şu anda içinde bulunduğumuz hayırsızlıklar Berekessizlikler, şerler beyan ediliyor. Hz. Selman يَوْيَنْتَ وَاُنْم۪ي اِنِّهَا دَعَلَى كَائِنٌ kainat efendisi ağlaya ağlaya anlattığı bu hadis-i şerifte veda Hacını bitirdiğinde Kabe'nin kabısının tokmaklarına tutunarak sallallahu aleyhi ve sellem size kıyamettin alametlerinin haberlerini vereceğim diye başladığı hadis-i şerifinde Hz. Selman arada bir devreye giriyor ve dayanamayarak anam babam sana feda olsun bu da ne olacak diyor. Bu da ne olacak, bu da ne olacak diye şaşırdığı şeyler kainatın efendisi tabii bugün yaşananları bundan sonra da yaşanacakları Allah'ın bildirmesiyle bilerek gözünün önünde işleniyormuş gibi görerek anlatıyor şimdi biz yaşadığımız şeyler hakikaten o zaman sahabeye çok acayip geliyor bu da ne olacak dedirtiyor şimdi tabi bu da oldu maalesef Allah Teala şimdi ne kadar kendimizi, efradi ailemizi, etrafımızı çevremizi, sevdiklerimizi kurtarabilirsek Allah Teala elimizden tutsun bize yardım eylesin bu fitne içerisinden bizi helas eylesin çıkarsın Allah Teala kadir-i mutlaktır Bu ahir zaman fitneler içerisinde de e, bizleri koruyabilir korudukları da vardır. Korudukları da vardır. Hakikaten <gülüyor> ilginçtir. Bu kadar e, kötülüklere teşvik varken, haramların reklamları yaygınken, e, İslamiyet'e hizmet ve davet konusunda çok büyük bir gevşeklik ve zaten yayın organları hiç bu tarakta bezi yokken yine de maşallah bu milleti e, efendim istedikleri düzeyde bozamadılar. Allah Teala Hazretleri'nin yardımıyla bu millet yine bu yollara merak ediyor yani bu da büyük bir korumadır Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaatidir, himmetidir, bereketidir yani biz hakikaten korunmuş insanlarız Allah Teala bu sayı artırsın Amin. <gülüyor> sizi de vesile kılsın daha nice insanlar e tabi insanlar bıktılar yani diziler diziler diziler işin cılkı çıktı geçen adamı birisi diyor dizi manyağı olduk diyor yani yani kendi söylüyor ben bir şey demiyorum yani E tabi sen neyi seyredersen Onun manyağı olursun Neyi dinlersen neyi izlersen Neyin peşine gidersen Kafayı oraya takarsın onunla meşgul edersin Efendim asla astar olmayan Film kurgu hayal evham Onlarla yatarsın Kalkarsın uykuna girer hülana girer Seni korkutur bunalıma girersin Buğrana girersin Haftaya dizide ne olacak diye Bir haftada onu konuşursun E sen yani hakikaten Ömrünü tüketirsin ya, yazıktır sana ya, yazıktır sana ya. Ya e bu itibarla şimdi bu işlerin bu kadar reklamı, teşviği varken bizim bu meclislerimizin, işte, medreselerin, sohbetlerin, derslerin Türklerler tarafında Allah korusun, muhabize buyursun yayılmış bütün kardeşlerimiz hizmet ediyorlar. E bunlara da rağbet edenler var, merak edenler var. Yani hakikaten şaşıllacak şey değil midir? Çıplaklık şu kadar revaçtayken, teşvik edilmekteyken, açıklara her yerde iş verilmekteyken, madalya takılmaktayken, kapalılar bu kadar, horlanmaktayken, dışlanmaktayken yine milletin çoğu kapalıdır yani. Bu ilginç değil midir? Hele şu çarşaf, bu ne himayedir, bu ne korumadır? Değil mi efendim? Osmanlı'nın son zamanında artık bu çarşaftan kurtulduk, peçeden kurtulduk, kadınlara açtık saçtık diye, sevinirlerken ederlerken, bu kadar sene sonra hiç umulur mu bu kadar çarşaf giyecek insanlar? Hem de isteğiyle giyiyor yani. E zorla, efendim zorla mecburiyet varken ki durum nerede? Şimdi hiçbir mecburiyet yokken, aksine teşvik yönlendirme varken Millet kendi isteğiyle, tercihi çarşaf yiyor ya. Bu nasıl bir şeydir? E burada Allah'ın korumasını görmezseniz, bu ümmeti Allah'ımız muhafaza ettiğini görmezseniz, tabii ki e efendilerimiz gibi zatların teşvikleriyle, himmetleri Allah başımıza eksik etmesin, Amin. acil şifasını versin, Amin. himmetin üzerimizde daim etsin. E tabii bu zatlar, bu zatların büyük ümmetleri var. Bunlar bu işleri canlandırdılar yeniden, tecdit ettiler, faaliyetleri yenilediler, yolları parlattılar, elhamdülillah dumanları dağıttılar insanların efendim, evhamlarını kaldırdılar, ehl sünnet itikadını tekrar insanlara e, aşladılar elhamdülillah, aşı tuttu. Aşı tuttu, maya tuttu, allah Teala'nın bugün milyarlara itibarı yokken, kendi yolunda olmayan, kendinden kafir olan, Kur'an'dan, hadisten, zikirden, fikirden mahrum olan, milyarlar Allah indinde beş para etmezken bir çarşafını giyip de medresede gecenin üçünde kalkıp teheccüd kılan bacımıza Allah'ın öyle bir itibarı vardır ki onun hürmetine dünyayı korur dikkat edelim onun için yığınlardan kalabalıklardan çoğunluklardan bahsetmiyoruz zaten Hazreti Kur'an çoğunlukları zemmedi. diyor Allah bizi o çoğunluklardan etmesin, Amin. Allah bizi sevdiği razı oldu, azınlıklara ilhak etsin. Lakin ekzeren nas, la alemûn, insanların çoğu hakikati bilmezler. Lakin ekzeren nas, la eşkırûn, insanların çoğu şükretmezler. He? Lakin ekzeren nas, la akılûn, insanların çoğu akletmezler, kafayı çalıştırmazlar. Lakin ekzeren nas, la üminûn, insanların çoğu iman etmezler. Bu kadar ayetlerde ekseriyet zemmet diyor Azınlık Hakkıyla şükreden kullarım çok az çıkar Buyurularak Azınlıklar medediliyor Bu manada Allahu Teala sevdiği razı oldu Azınlıklara bir hak etsin Demek istiyorum Onun için siz ekseriyet bu yolda değil Millet neler sevdiyor Efendim biz e, birkaç yüz kişiyle bin kişiyle e, Sohbet yapıyoruz dinliyoruz İki çiçekle yaz gelmez bizden ne olur Demeyin Allah'ın itibarı sizedir. Allah'ın itibarı Celle Celaluhu milyonların milyarların müzikte şarkıda orkestrada filmde dizide toplanmasına değildir. Allah'ın itibarı kendi yolunda toplanan iki kişiyedir. Allah için birbirini seven Allah için bir araya gelen şu cemaatleredir. Onun için sen Rabbimizin itibar verdiğine itibar et. Sen çoğunluklara bakma. Allah Teala'nın rızasına bak. Biz inanıyoruz ki rıza ilahi bu illerdedir. İnşallah bu neticesinde de amel ve ihlas gelir inşallah. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerin salavatları illa ne zaman ismi şerifi geçse veya vasfı şerifi geçse hemen sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin bu meclislerden alacağınız berekettir, kazançtır, kardır ve şu meclisin en büyük ibadetidir. Salimat şerifi okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Buyurdular ki Hz. Selva'nın taaccubi üzerine bu da mı olacak? Bu da mı olacak? En son vellezî nefsî bi'edî benim canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Endaha işte o zaman hadis-i şerifin gerisinden gelirsek ne zaman? Yani Müslümanların efendim kalplerinin eriyeceği ne gibi? Tuzun suda erimesi gibi geçen haftaki son cümleyi nebeviyede sebebi gözün önünde İslam'ın hududunun sınırlarının çiğnendiğini görüp de müdahale edecek gücü bulamaması ve değiştirme imkanına sahip olamaması nedeniyle için için eridiği zaman o zaman mı şimdi o zaman tabi bundan efendim bu zaman değilse ne zaman bundan sonra da beteri olabilir ama şimdi de o zaman tarife uyan zaman yekûnül mataru kayfı bu geçen ardıçevlerle de çok geçti. Yağmur yazın yağacak. Yazın çok yağmur da yağsa bir bereket hasıl olmayacak. Nebat, bitki, ürün bereketi görülmeyecek. Yani bolluk olmayacak. Ya şimdi enflasyon düştü düştü diyorlar. Vehalta efendim e ekonomi rayına oturdu diyor. Şu vehalta bu bakıyorsun bir bereket he? görünmüyor. Yani insanların alış gücü artmış değil. Kaç milyon fasulye kaç milyon domates millet anlatıyor ben duyuyorum. Tabii ben anca önüme geleni yiyorum yani. Başka bir şeyden haberim yok. Ama ya bu ne olur ya? Aldığım maaş diyor asgari ücret kaç lira? Kira nasıl verecek? Elektriği var, suyu var, doğal kazı var. Veya gayrı doğal neyse kazı var. E ne yapacak? Ya da kömür yakacak, odur yakacak yani bir şey, Ne uzanacak? Bir hesap yapıyorsun, Allah! Ben hep derdim ki bu millet nasıl rahat duruyor böyle? İşte işte rahat da durmamaya başladı, başladı birbirine dalma. Allah! E tabi bu bereketsizlik, hayırsızlık, fakirlik insanları e, zor oyunu bozar derler, e, birbirine saldırgan hale getirmeye doğru gidiyor korkulan bir sosyal tehlike, patlama, Yaşatılmak isteniyor memlekette yani. Yaşatılmak isteniyor. Bilinçli olaraktan. Bu nere gider ya? E şimdi yağmur yağıyor. E yağmur yağıyor ama mahsul bir şey yok. E mahsuller var. E var. Cepte alma para. Yok. Bereket yok. Bereket yok. E onun için Rabbimiz Teala reçeteyi yazmış, Hazreti Kur'an'da indirmiş, bildirmiş ama reçeteyi alan öpüp başına koyuyor ne uyan. Yok. Ondan sonra geliyor diyor ki doktora. Ya doktor bey senin de hiç ilacın bana yaramadı diyor. Diyor ki içtin mi ilacın? Yok. E, nasıl yaramadı vardı diyor. Veya da nasıl içtin diyor. İş. O demiş 3'te iç o gitmiş 5'te işmiş. O aç karnı demiş o tok karnı içmiş. E o zaman doktora kabahat bulmaya bir gerek yok. Kur'an-ı Kerim Derdi teşhis ediyor, devayı beyan ediyor. Onun için kaç yerde. Ne buyursun? Aleydi billah. Ve leven ahle'l-kura'a menûrette kavle fetehna aleyhim berekatim mine'l-semâi vel-erdu. Lefetapna عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ fakat كَذَّبُوا fakat كَذَّبُوا fakat بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ fakat kattıv, efendim, ilde yaşayan, ilçede yaşayan beldede, şey, köyde doğru iman etseydiler, haramlardan sakınsaydılar, İslam'ın yasaklarından kaçınsaydılar. Kökten yerden bereket kapılarını açardık. Efendimizlerimizden şu manayı çok dinlerdik. Geceleri yağmur yağdırırdım diyor, gündüzleri güneş çaldırırdım diyor. Bak bak bak. Ayakları da ıslanmadan, e, gündüz çıktı mı kuruyacak, geceleri yağıtırırdım diyor. Gündüz güneş vurdururdum diyor. Öyle mahsul verildi miyim ki yemekle, dağıtmakla değil, dökmekle bitiremezler. Adam zorla yalvarırdı gidiyor diyor, al, tarla bu duruyor, kim kaldıracak? ne o bereket? Lakin yalanladılar, ee beğenmiyorlar, sünneti beğenmiyorlar, ayeti dinlemiyorlar, hadis dinlemiyorlar. Biz de kazandıkları suçlar sebebiyle onları yakaladık. İşte yağmur yağar ama bereket olmaz. Yoksa Allah yedirir içirir zengin Allah. Celle Celaluhu buyurdu Allah. Estaizu billah. Ve min rabbihim لَكَلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُنِهِمْ مِنْ هَمْ أَمَّتُمْ مِقْتَصِدَةً ve مِنْ هَمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Sadakallahu'l-Azim Muşa ümmeti Tevrat'ı hakkıyla yaşatsaydılar İsa Aleyhisselam'ın ümmeti İncil hakkıyla yaşatsaydılar, Muhammed Mustafa'nın ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine Rablerinden indirilen şu Kur'an'ı dik tutsaydılar, icra etseydiler, hükümleriyle amel etseydiler ve onu gereken değeriyle karşılasaydılar, elbette üstlerinden de yerdiler, ayaklarının altlarından da yerdiler diyor. İçlerinde, istikamette giden bir azınlık vardır ama, Çoklarının yaptıkları ne kötü oldu diyor Allah. Çoğunun yaptığını beğenmiyor Allah. Celleciler azının yaptığını beğeniyor. Allah bizi o yaptığı beğenilen azlardan etsin. Ayy. İşte şu ortadaki amelimizden Allah razıdır diyorum size kardeşim. Şu amel gibi ameller olsa hep cemaatle namazlar olsa Allah yolunda toplanmalar olsa haramlardan sakındırma tamam. Ama ekseriyet böyle midir? E değildir ekseriyetin uyusuzluğu toplumun üstüne çökmüştür. Onun için bereket kalkmıştı. Velvele dugeyba. Çocuk anasını babasını kızdıracak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman ey Selman eskiden çocuğu olan sevinirdi diyor. O zaman çocuğu olan üzülecek diyor. Şimdi topluma bakarsan ekseriyet çocuğundan memnun değildir. Evet. Ve ana babasına yarayışlı değildir. Ve fitnesine, intihanla sıkıntıya düşmesine, borca düşmesine, derde düşmesine, onunla bulan dalaşmasına, bulaşmasına çocuk sebeptir. Hani öyle miydi? Ve fıdalliyamu feyza. O vakit, kötüler o kadar artacak ki, böyle fışkıracak kötü insanlar, kötü huylu insanlar, Huysuz insanlar, geçimsiz insanlar. İnsanlara zararlı şanslar artacak. Ve gıd el kiram huayla. İyiler eksile eksile eksile tamamen yok olmaya yüz tutacak. İşte o zaman. O zaman mı? O zaman ya ne zaman ya? Bakıyorsun yığınlar gidiyor. Yüz binler, milyonlar. Milyonlar. Şu İstanbul'da şu yollar, şu arabalar her taraf dolu Allah'ın sevdiği razı olduğu adam kaç tane var eli öpülecek adam kaç tane var sözü dinlenecek adam kaç tane var milyon kişiyi düşsen nasihat istesen milyon kişiyi diyor mi? efendim bunun yüzde doksan dokuzu sana kötü nasihat verir öyle mi İki kişi bulursun ki seni Allah ve Resulü'nün yoluna davet eder, hidayet eder, teşvik eder. İyilerle kötülerin farkını oradan anlayın. İsterseniz işte ikide bir millete mikrofon tutuyorlar ya. İşte öyle mikrofon tutun, sorun bakalım. Allah ve Resulü'nün yoluna sizi kaç kişi teşvik eder? Kaç kişi de size yok onun zamanı geçti bırakın o kafaları şimdi diye nasihat eder. Hey gidi, hey hocalar hocalar. Ben bıraktım cahilleri. Hocalara gidin, hocalara sorun. Kaç kişi size, kaç tane hoca size doğruyu söyler? Evet, gibi. Kaç kişi size, Sünnete davet eder, teşvik eder. Adam hocaya gittik diyor. Güzel de bir alime gittik diyor. İlmi var, her şeyi var. İşte bir mesele oldu. Bir, bir konu konuştuk işte. E biz işte şalvar giyiyoruz, cüppe giyiyoruz. Medrese üzere okuyoruz. Şudur, budur vesaire. Hoca adam ne diyor biliyor musun? Bu eshabı sohfe zihniyetiyle nereye gideceğiz ya? Yok diyorum ya. Yok diyorum. Eshabı sohfe zihniyetiyle cennete gideceğiz inşallah. <gülüyor> asr saadete gideceğiz inşallah Muhammed Mustafa'nın mescidindeki eğitime gideceğiz inşallah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacağız sen ne istiyorsun bizden he sinek kaydı ondan sonra ayağın da kaydı ondan sonra boynuna yular da dolandı ondan sonra taracık düptürü efendim eğilirken patlayacak şekilde soba borusu gibi Pantolonlar, şekiller, kıyafetler Buyurun beyev, doçent beyefendi Efendim Bize bizi aydınlatın Kendi karanlık zaten Seni nasıl aydınlatacak? Adam diyor ya sabı sohbe zihniyetiyle diyor ya Eşittir çözüyorum sözü Sahabe zihniyetiyle diyor Eşittir sünnetle diyor Sünnetle nereye gideriz diyor ya sünneti bırakırsak bu millete yaklaşabiliriz veya bu millete derdimizi anlatabiliriz veya her sahada kabul görebiliriz her alanda davet oluruz daha iyi anlatırız sünneti bırakırsak diyor sünnete uyarsak diyor dışlanırız millete bir şey anlatamayız diyor Allah Allah sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye dedi ki millete yanaşmak için bir şey anlatmak için efendim onlara uyun onlara benzeyin onlar gibi olun hiç de böyle bir hadis yok ya uydurma rivayet bile yok yani uydurma bir rivayet bile görmedim ya peki nasıl bunu sen iddia ediyorsun ben sana bir reçete söylüyorum ben söylemiyorum efendim senden duydum hepsini Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ma aslaha evvelel ümmeti yusluhu ahibaha bozukluk mu var herkes bunda müttefik mi düzeltmek lazım mı bu toplumu Herkes bundan müttefik. Artık herkes kabul ediyor ki çığırından çıktı. İslah olma hareketi lazım. İşte sana tek hadis-i cümle ümmetin başını düzelten sonunu da düzeltir. Başını düzelten Kur'an, sünnet ha, sonunu da düzeltecek yine Kur'an, yine sünnet. Bundan başka reçeti arıyorsun. Öküzün altında buzak arıyorsun. Bekle doğuracak ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Birbirini yiyen insanlar, çocuklarını diri diri gömen insanlar. Yüz senelik Daha da fazla Kan davalarını sürdüren insanlar Birbirlerini gördükleri yerde öldüren insanlar Evs ve Hazret Medine halkını teşkil eden iki büyük kabile İslam'la ne oldu? Kardeş oldular ya. Birbirine ne kadar ümmet eder oldular. Ne sevgi, ne saygı, ne insanlık, ne destek, ne yardımlaşma değil mi? Her şeylerini paylaşacak kadar. E, millet çığırından çıktı. Orada adam dövülse kimse kurtarmıyor. Burada adam öldürülse kimse yanına bakmıyor. Orada adam kanlar içinde yatsa kimse arabaya almıyor. E tabii. İslam'dan sordukça milleti, Kur'an'ı sünneti duymadıkça millete... Daha vahşileşecek, yamyam olacak, barbar olacak ya. Yaşanmaz hale gelecek ya. Ama sen millete onları teşvik eden filmler seyrettiriyorsun. Millete bu ayetleri, hadisleri dinlettirmiyorsun ki. Başını düzelten, sonunu düzeltecek inşallah. Onun için biz Ashab-ı modeli gidelim inşallah. Evet. Hazreti Selman Şah Bir bir Bu dava olacak anam babam sana feda olsun. Kurban olsun ya Resulullah. Buyurdu sallallahu aleyhi ve ledi nefsi bi mu'minu min el Canın elinde olan diyor. Her başında cümlenin Allah'a yemin ediyor. Celle celalimiz bizim canımız kimin elinde? Allah'ımızın kudret elinde. Allah'ın bizim gibi eli yok. Şekil şekil verilmez. Ama canlarımız Rabbimizin Elinde. Yani istediğimi uyutur, istediğimi uyandırır, istediğimi öldürür, istediğimi diriltir. Yani canımızı veren o Allah Kimsenin bunda bir müdahalesi söz konusu değil. işte o Allah'a yemin olsun ki o gün geldiğinde müminler cariyeden daha rezil olacak diyor. Cariye nedir? Halk nimetinde kafirlerle savaşıldığı zaman tabi evvela savaşmadan evvel ne yapılıyor? Onlara İslam Tebliğ ediliyor. Ne deniyor? İşte Allah'ın hak dini budur. Buna gelin, iman edin. O zaman bir sorun var mı? Malınız, canınız korunmuştur. Kimseye dokunulma Yoktur İslam'da. İslam tebliğ edildikten sonra onlar İslam'a e, girmiyorlarsa yani cennete girmiyorlarsa demektir. E, kabul etmiyorlarsa o zaman onlara ikinci teklif olarak ne geliyor? Cizye. O da nedir? O zaman İslam hükümetine vergi ödersiniz bu verginiz karşılığında da kendi memleketinizde yaşarsınız burada da ne sağlanıyor hikmet ne İslam hükümetlerinin güçlenmesi kafirlerin zayıflaması çünkü kafirlerin güçlenmesi nedir eşittir İran eşittir Filistin Eşittir Keşmir, eşittir Doğu Türkistan, eşittir Çeçenistan. Şu anda dünyada gördüğünüz manzarayı zaten e, da lüzum yok. Hadis-i Şerif'i de anlamanız çok kolay oluyor yaşadığınız durumdan. Şu anda İslam güçlü olsa bu olur mu? Bu olmayacağı gibi gavurun gavura saldırması bile olmaz. Bir gavur bir yavru bile efendim, zulme uğraksa İslam güçlü oldu mu ona bile hep saldırma oraya der dedi mi? E dedi canım demez olur mu? En yakında Osmanlı bile yüzlerce sene dünyanın efendim bekçiliğini yaptı. kimseye kimseye dokundurmadı yani. E dolayısıyla cizye verin o zaman bu. Ha ben Müslüman da olmuyorum cizye de vermiyorum diyenle ne olur? Cihat yapılır. O cihat neticesinde de erkeklerine olur. Köle olur. Kadınlarına olur. Cari olur. Bunun neticesinde de tabii ki onların İslam'a teşvii var. Onlar zincirlerle bağlanır, köle esir olur ama sonunda onların çoğunu olur. Çünkü İslam'ın yaşantısını Müslüman'ın kendi evinde ocağında barınarak, görerek İslam'ın güzelliklerini görerek hemen hemen hepsi tarih boyu Müslüman olmuştur. Hatta alimlerinin büyüklerinden olmuştur. Evliyanın da büyüklerinden olmuştur o cariyeler, köleler. Dönüş yapmışlardır. Evliya Allah'tan öyleleri vardır ki cariyet sabah kadar uyumuyor. O da ondan utanıyor. O cariye de ki hiç diyor Rabbi uyumayan kulun uyuması yakışır mı diyor. Cariye o kadar Allah'ı bilmiş yani. Ha tabi ki bu nedir? İslam'ın eğitim yuvası olan Müslümanların evleridir, ocaklarıdır. Oralarda hizmet ederekten hem bir vesileyle azat ediliyorlar her vesilede İslam kölelerin azat edilmesini teşvik ediyor. Birçok günah kefaret olarak bile köle azadını meşru diyor Böylece onların hürriyetine döndürüyor. O arada İslami eğitimi kaynağından aldırıyor. Bunda çok hikmetler var. Şu anda size benim anlatıp, sizin de anlayacağınız kadar kolay değil. Uzun ama kısaca ee, diyecek olursak şu hadis-i çok ilgimi çekiyor. Acebtü min kavmin yukadûneylel cenneti misselâsili. Kâinatın Efendisi baktı sallallahu aleyhi ve sellem zincirlere bağlanmış köleler, esirler getiriliyor buyurdu ki, şaşırıyorum şu topluma ki, zincirlerle bağlanarak zorla cennete götürülüyorlar. Yani cennete gel, kendi isteğimle gelmiyor. O zaman getirirler. O zaman, yani ne demek cennete getiriliyorlar zorla? İslam toplumunun içine getiriliyorlar. İslam'ı görünce de, e, tabii ki sevmemek, ilgilenmemek ancak, yani Ebu Cehil gibi kaşarlanmış olmak lazım. O da çok az çıkar öyle kaşarlı camur. Yani insanlar e, akıllarını, fikirlerini e, yönlendiriyorlar, bakıyorlar. Kendi örflerinde, adetlerini, kendi bozuk düzenlerindeki zulümleri görüyorlar. İslam'daki adaleti, doğruluğu, dürüstlüğü görünce yola geliyorlar. E, demek ki cariye tabii ki e, köle ve cariye nedir? E, zelindir. E, zelillik sembolüdür. Hakirlik sembolüdür. Yani güçlü değildir. Yani esirdir, tutsaktır en niyatinde kendi e, efendim e, yetkisi etkisi çok yok o zaman diyor Müslüman ne olacak bir cariyeden daha zelil durumda olacak işte Efendi Hazretimiz şu sözü ne kadar buraya uyuyor değil mi bir buçuk milyar işte mahallemiz ama mahalle kadar hükmümüz yok Ya şimdi öyle dernekler var diyorum ki dünyayı sarsacak e, beyanlarda bulunabiliyorlar yaptırımlar uygulattırabiliyorlar Birleşmiş Milletlere kararlar aldıptırabiliyorlar. Bazı dernekler kaç tane üyesi var? Ama bu kadar Müslüman var maalesef bu kadar Müslüman ne yapamıyor? Efendim, İslam'ı müdafaa edecek bir karar çıkartamıyor. Zeril olacak Müslümanlar. Allah yeniden eski yüzetimize döndürsün. Yani hep ne diyoruz? Diyoruz ki Yahudileri, Hristiyanları dost tuttukça kafirlerden medet umdukça, onların kapılarında izzet şeref aradıkça bulamazsınız diyoruz. Çünkü Allah öyle buyur. Allah Teala izzeti şerefi kime verdi? Ha. Başta kendisine, sonra Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem, sonra inananlara verdi. Bu Allah vergisidir. Bu kimsenin kendi isteğiyle alacağı bir şey değil. Ne buyur Resulullah. Velillahi ila izze ju ve resulü ve lil mu'minin ala kinel munafiqun la ya'lamun. İzzet Allah'a ait. Sonra resuller, sonra inananlar. Münafıklar bilir mi? Münafıklar bilmez diyor. Peki şimdi münafıklar ne yapar? Münafıklar Yahudi Hristiyanların yanına yaklaşaraktan hizzet şeref ararlar. Lan şerefsizle şeref arayan nasıl şeref bulacak? Onun için Rabbimize soruyor. Yahudi Hristiyanlarla dostluk ve diyalog. İşte dinler arası diyalog tabudur, budur. Medeniyetler buluşması da budur. Bunların hepsini aynı kefeye koyduğun zaman bunlarla iyi geçinelim. Biz güçsüzüz. Bunlardan destek alalım. Kapılarında şeref ve bulalım. İtikadı ve inancı. Ne buyuruyor? Ve yebteğûne ilde yavul izzete ve in el izzete Onların yanında mı şeref arıyorlar? Bilsinler ki şerefin, izzetin, ululuğun, gücün, kuvvetin tümü Allah'a aittir. E Allah da Müslümana veriyorum diyor. E sen kendine verilen izzetten nasibini almıyorsun, şerefsizden şeref arıyorsun. E bu olmaz. Rabbimiz hadisi kutsiyle ne buyuruyor? اِنِّي وَضَعْتُ الْعِزَّةَ فِي الطَّاعَةِ وَالنَّاسْ ha اِيَبَّابِ الْمَرَاءَ ben izzeti şerefi ibadet ve taata koydum iman ve ihlasa koydum insanlar onu nerede arıyorlar zenginlerin ağaların işte kafirlerin şimdi diyelim kapılarında arıyorlar nasıl bulacaklar diyor olmayan yerde bir şey arayan ebedi bulamaz onun için mümin zelil olacak hakir kalacak e şimdi biz yeniden Allah'ımızın bize izzet vermesini istiyoruz inşallah. Allah bizi İslam'la aziz kılsın. Allah bizi ibadetle, taatla aziz kılsın. Aziz güçlü demektir, ulu demektir. Bize şeref sahibi demektir. Hazreti Ömer'in buyurduğu üzere radıyallahu nahnu kavmun e'azzenellahu bil İslam O yamalıklı cübbe giyerken, o protokolleri reddederken, o Kisra'nın, Kayser'in efendim imparatorluklarını yıkmış devirmiş malları İslam hazinesine geldiği zamanda dünyanın en büyük diyelim gücü haline gelmiş görünüşte de zahirde de biz diyor Allah'ın İslam'la aziz kıldığı bir milletiz yoksa biz diyor Mekke'de bir kabileydik diyor Kureyş kabilesinin bir ferdiydik diyor Araplara bile hükmümüz geçmiyordu şimdi değil Araplara, Acemleri de ele aldık, bunları da ele aldık Kisra'yı bitirdik, Kayseri bitirdik dünyanın hükmüne ele geçirdik diyor bunu bize Araplık kazandırmadı bunu bize İslam kazandırdı diyor i̇şte. sen de benim ecdadımda aziz olduysa o da efendim Türklükle bunu bulmadı neyle buldu? İslam'la buldu dolayısıyla İslam noktasında buluşulursa, İslam merkezinde toplanılırsa Allah Teala o izzeti verir ki bütün sorunlar çözülür arkadaşlar. Allah o zaman güç verir. Ama parayla, malla, mülkle itibar aranırsa veyahut onun bunun efendim, süper güç dediklerinin kapılarında diyaloglarla bir yere varılmak aranırsa işte bugünkü rezil durumlar yaşanır. Allah Teala bir an evvel ümmeti Muhammed'i felas eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani... Araplar, e şimdi köye İsrail'e düşman gözüküyorlar veyahut da şudur veyahut da bunların çok formalitedir. Formalitedir. E dolayısıyla onun için aziz olamıyorlar da 40 tane parça parça devlettiler. Hiçbir güçleri yoktur. E şimdi geçen gün diyor, şuna bakar mısın? Amerika'da işte bir büyük proje var. Hangi firmalar artsın işte, ihaleler bilmem neler? E Dubai firmasıları girdi, Dubai firmaları alamadı diyor Ben de düşünüyorum ki tam E tabi diyorum Yahudi lobileri Devreye girmiştir Arapların bu ihaleleri Almalarını önlemiştir zannederken Haberin devamında Diyor ki Yahudi lobisi de illa alsın Diye desteklediği halde diyor Ha demek ki Sizin gördüğünüz gibi de öyle Efendim aralarında bir düşmanlık Gibi görünüyor ha Filistin halkı Allah onları kurtarsın inşallah. Filistin hakkı, müci, halkı mücahit bir halktır. Allah için çoluk çocuk şehit olmaya hazır bir halktır. Allah onları kurtarsın. Allah. Ama diğerleri tabi e, kraliyetler, tuzum kuru tıkırım yerinde düzenin bozulmasın, petrolümü satayım. E petrolü satamazsa para gelmez, para gelmesi orada rahat yaşayamaz. E, bu rahatlıklar peşinde Yahudi Hristiyanlarla iyi geçinme derdinde oldukları sürece Allah izzet vermeyecektir. Para da vermiştir ama izzet vermemiştir. Bugün izzet, şeref, ululuk yani güç ve hakimiyet parayla olsa para İslam alemindedir. Dünyadaki zenginlik oranına bakarsanız, yakın olarak İslam alemi zengindir. Ama güçlü değildir. Çünkü izzet imandadır, taattadır, ihlastadır. O zaman mümin cariyeden rezil olacak. O zaman Allah'ın reddettiği şeyler kabul görecek, Allah'ın kabul ettiği şeyler reddedilecek diyor. Öyle mi şimdi? Allah örtünmeyi emrediyor. Örtünmek ne oluyor? Reddediliyor, yasak ediliyor. allah Teala içkiyi, kumarı, faizi ne yapıyor? Zinayı münker, reddedilmiş. Ne akıl kabul eder, ne şeriat kabul eder, ne örf, ne adet her taraftan münker. Ama ne kabul ediliyor? Bunlar makbul, maruf e, faiz olmasa, ekonomi düzelemez şu olmasa şu olmaz, bu olmasa bu olmaz derken Allah'ın yasakları serbest, emirleri yasak. Öyle mi yapılıyor? Ya bak bugün Tunus'ta sokakta kadın başını örtemiyor ya. Hepsi sahabe torunları sayılır. Tunus milleti yani. Ya işte muhaleminin çok yerlerinde de. Bu Böyle diktatörler bir şeyle almışlar sömürü düzenlerinin temsilcileri Fransa sömürüsü İngiliz sömürüsünden çıkmış görünüyor. Görüntüde çıkmış görünüyor. Onun için İslam'ın hükümleri zahiren belki bazı kere uygulanıyor gibi görünüyor ama işler tersine dönmüş ve yutemelen hain İşte o zaman hainler güvenilir ilan edilecek güvenilir kişiler hain ilan edilecek Vatanlı milletini seven, Allah için şu memleketin bölünmemesi için, iç savaş dış savaş çıkmaması için, değil mi? Çalışan insanlar, İslam'ı, Kur'an'ı anlatalım, bu millet yeniden kaynasın, billesin, şu fitne ortadan karşısın diyenler, bunlar hain, bunlar düşman, bunlar yobaz, bunlar mürteci, bunlar batıracak, ilan ediliyor. Öte yandan hain, rüşvetçi, efendim, köşe başını tutmuş, kendine verilen nüfuzu kendi menfaatine kullanıyor icabında da peşkeş çeker oraya buraya bile memleketi satacak hain adamlar güvenilir makamlarda boşluk dolduruyor işte o zaman kezzap siz ancak bir kezzap biliyorsunuz dökülüyor da adam yakıyor Arapçada kezzap sahtekar demek en çok yalan konuşan adam tasdik edilecek bunun en güzel misali nedir gazeteciler Gazeteciler eşittir kezzap. E şimdi hala diyor ki halkın halka soruldu tabi onlar kendine göre de halk buluyor. Hayrancının şahidi şıracıdır da efendim halk diyor en çok gazetecilere güveniyor. Yuh be! Neyine güveniyor ya? Bu kadar yalanı yanlışı yazan adamlar her gün bir yalan uyduran adamlar bak bana yine bu hafta yazmışlar Ata pazarında diyor program düzenliyor diyor. 2-3 kaste bu hafta yine yazıyor. Orada diyor, şöyle yaptırıyor, böyle toplantı yapıyor, şöyle program, şöyle bilmem ne bilmem sayıyor. 99'dan beri Adabazan'a girmiş değilim. Girdiğimi tespit eden beri gelsin. Ama adam yazıyor ya. E şimdi millete de sorsan gazete yazdı diyor ya. Hoca gidiyordu diyor, nasıl ki beni koğuşları geziyor dedikleri gibi. Bir odaya tıktılar, oradan çıkarttıkları yok. Gazete yazıyor ki, koğuşları geziyor, bahsediyor diyor. Ertesi günde başsavcı geliyor. Başsavcı geliyor. İstanbul Başsavcı geliyor. Bütün koğuştaki adamların gel bakalım. sen ne diyor? Namaz kılın diyor mu? Yok demiyor diyor. Kur'an okuyun diyor mu? Demiyor. Zorla bir şey yaptın. Ne zorla yaptıracaksın? Kendi mahkumsun zaten. Ee, ne yapıyor? Kendi kılıyor diyor sabah kadar. İyi tamam o zaman. Koğuşları dolaşıyor mu? Yok. Öbür koğuşlara gidiyor. Ama gazete yazdı. E şimdi yani... Ben bunların yalanını sayma kalksam size kaçını doğru çıkarırız? Ama yalancılar doğrulanacak, tasdik edilecek. Zaten suç duyuruları, savcıları, mahkemede bütün belgeler ne biliyor musunuz? Gazete küpürleri. Tekemede önüme çıkarttılar böyle. Bir tane belge yok içinde. Hepsi gazete küpürleri. Allah Allah. Bu kadar yalan adam, yalancılar tasdik edilecek. Doğru söyleyen adam, bir defa yalanı çıkmamış adam yalancı çıkarılacak. Sen yalan söylüyorsun diyor. Bu tabi görünen örnek. Herkes kendi hayatında da bunları yaşar. Do doğru dokuz günden kovulur Şimdi hangi bir memuriyette, hangi bir vazifede nerede doğru söylüyor adam oradan sürülür. Uzaklaştırılır. işine gelmez. Hazreti Selman şaşırdı ya. Şaşırdı ya. Diyor ki İslam yerleşmiş. Veda haccı yapılmış. Bütün millet yüz bin küsur sahabe. Din yerleşti dünyada. Bu nasıl iştir? Bi'e bi'en tevüm minna zâle Anam babam diyor sana kurban olsun. Bu da ne olacak diyor ya. Ya. Oldu mu? Oldu. Ve lezi nefsibi yedi. Canım yedi kudretinde olan Allah hakkı için. İndâ yekunumera'u ceverah O zaman zalim zorba yöneticiler olacak. İslam'la hükmetmeyen, İslam'la amel etmeyen, İslam'ı ölçü almayan ve reca tasaka fasık vezirler olacak. Yoldan çıkmış vezir. Ya yönetici adam e, biraz yanılırsa diyelim, hiç olmazsa vezir onu ne yapması lazım? Düzeltmesi lazım. E vezir de fasık olursa ne olacak o zaman? Haman ne yaptı? Firavunu, Firavun iman edesi geldi ya. Firavun hakikaten Musa Aleyhisselam'ın tekliflerine çok baktı, beğendi. Musa dedi ki Bak, benim derdim krallık değil dedi Musa Aleyhisselam. Sen Allah'a iman et, krallığını ipka edelim, sen yine yönet. Ama yeter ki işte İslam hükümlerine göre. Hep. İnnettin Elhamdülillah, her zaman İslam var. Peki, kaç yüz sene yaşandı? Dört sene. Ben sana söz veriyorum, dört sene daha yaşayacaksın dedi. Bak halbuki kabul etmediği şey hemen hamsilereye mi oldu? denizde hamsi yok ama efendi öyle der. <gülüyor> hamsilereye mi oldu? E şimdi 400 sene yaşayacaksın diyor. Yediğinin lezzeti bir kere ağzından gitmeyecek diyor. Hep ağzında kalacak. Zaten adam bir daha yemez ki. Yani lezzet için yiyoruz da boğazdan geçene kadar ondan sonra midede sıkıntı kürlet nasıl çıkaracağım? Kapak bulsan açacaksın. Ondan sonra İstiğin suyun lezzeti ağzına gitmeyecek. Yaptığın cima. Bir cima lezzeti diyor. Devamlı cennet gibi tadında kalacak. Hastalanmak yok, yaşlanmak yok. Cennet 400 sene. Krallığında kalacak. Ne olacak? Allah'a iman et. Firavun dedi cazip bir teklif dedi ya. Firavun manyak değildi ki o kadar. Ama haman meselesi. Bu vezir fasık olursa. Vezir. Geldi dedi ki vallahi Musa dedi bana çok güzel teklifler getirdi. Ben inanacağım dedi bu durumda. Ve tasiru abdem ba'dema ah, güturrabe. Rab diye taptığımız ilahımızken kulla mı döneceksin falan? Baktı baktı. Olmaz dedi ya ben. Her bir cehennemin dibine yolladı bu, bu vezirler var ya. Müsteşar, müsteşar adamın yer yani müsteşar. El müsteşar mütemelün buyurdu Resulullah müsteşar dediğin güvenilir adam olacak müşteşar seni cehennem yoluna gösteriyor. İstişare ediyor. Adamla istişare ediyorsun. Adam da sana Allah'ın yasaklarını teşvik ediyor. Emirlerini tenfir ediyor. Dolayısıyla o zaman zalim yöneticiler olacak, fasık meziller olacak. En emin, yedi emin. Yedi emin ne demek? İşte hırsızdan malını teslim et korkma demek yani. Efendim, En güvenilmesi gereken konumlarda, makamlarda, mevkilerde güvenilir vasfıyla efendim makam işgal edenler hain olacak. Diyor. Rüşvet, rüşvet, rüşvet. Allah Allah. Bu nasıl iştir ya? Gümrükleri temizlemiş Ulan gümrük nerede? Gümrükte giriş zaten. Oradan gir sonra nereden çıkacağım bakalım. <gülüyor> Her taraf hainlik. Kamu malına zarar, Ümmeti milletin parasını iş etmek Vesaire vesaire. Neler neler. Akıl, mantık. Duruyor. Adam gelince bir hastanenin güvenilir bir konumunda para kendine emanet ediliyor. Bir ihaleler, bir bilmem neler. Pii. Öbürü başka yerde. Öbürü başka yerde. Haberleri bir dinlesen. Çıfık çarşısı. İslam yok. Kokuşmuş ortalık. Pislik bulaşmış ortalık. Rezalet yani. Çünkü... Allah'tan korkmuyor ya. Korkmuyor. Çaldığım yanıma kar diyor. Ve bu tabii ki kainlik yapacak. Ve İmaratun Nisa kadınların yönetimi güçlenecek diyor. Dahir zamanda kadınlar yönetimde olacak. E tabii la iflahu men leqavaleyn bint Kisra. Acemleri sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlarında kim var? Kisra'nın kızı var. Kisra'nın kızının başlarına yönetici seçenler asla felah bulmayacak diyor. E i̇şte bu iş yönetimde kadınlar ağırlık yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği üzere İzâkânecum verâbukum hıyârekum Ravniyakum. Sünne haykum. Mevrukum şura Yöneticileriniz en iyileriniz. Zenginleriniz Allah yolunda veren cömertleriniz. Ve işleriniz aranızda meşvere ve istişare ile görüldüğü zaman o zaman yerin üstü size altından hayırlıdır. Yaşayın mübarek olsun. Ve iddiakanız nârağım şirârağım zengîyâğım buhâlâğım ve Yöneticileriniz en kötüleriniz, zenginleriniz en cimrileriniz, işleriniz yöneticileriniz de kadınlarınız, işlerin yönetimi kadınlara kaldığı zaman o zaman yerin altı size üstünden hayırlıdır dünyada yaşanacak ortam kalmamıştır. Şâmir <gülüyor> ondan halifüne Danışın onlara, tersini yapın buyuruyoruz. Fe inne fî tersini yapmakta ne var? Bereket var. Ama her kadın değil bu ha. Dünyacı kadın. Sana şerri emreden, kötülükten, kötülüğe teşvik eden, iyilikten men eden kadınlar hakkındadır. Yoksa öyle kadın var ki kalk sabah namazına diyor. E hadis var tersini yapın ben yatacağım. Sen deli misin? Kadın namaz, namaz kıl diyor, o kadın dinlenmez mi? Öyle kadın var, ben diyor, kuru ekmek yemeye razıyım diyor, faiz yeme diyor, yalan deme diyor, rüşvet alma diyor kocasına. O kadın dinlenmez mi? E doğru söylüyor o kadın. Ama tabii, öyle de kadın var, komşu kürk aldı diyor, bana da al, bulamadın çal, ne yaparsan yap diyor yani. Dolayısıyla o dinlenmez. Ama tabii, en çabuk istihare istiyorsanız hemen bir telefon edersin hanıma sorarsın şunu alayım mı almayayım al dedi al, al alma alma dedi al. Yani en çabuk istihare söylüyorum size hemen hanımı ararsın. Bir şey var şurada alayım mı almayayım al derse alma alma derse al i̇stihare çıktı. Çünkü dediğini tersini yapın diyor tersinde bereket var. Sahi Ekrem'den birisi damın üstünde mübarek eder. al. mı diye hanıma soruyor ya. <gülüyor> i̇stihare işte. O da dedi ki işte benim atlama ya kırılır falan atladı kırıldı <gülüyor> Doğru mu yaptı? Doğru yaptı tabi Hz.Muavi ile Hz.Ala arasında harp çıktı sağlam olsa bir tarafa katılmak zorunda kalacak sakat olduğundan hiçbir tarafa katılamadı sahabe kanına girmemiş oldu Ulan yine bereket var bu işte ya Dolayısıyla hesabınızı kendinize göre yapın bir ölçü nizam koyun ama Nizan terazi, İslam, Kur'an, Sünnet çerçevesinde kadın size meşru bir şey söylüyorsa, tabii onun dediğini yapıp, gayrimeşru bir şey söylüyorsa, o ananın da dediğini yapma, babanın da dediğini yapma. Ama e, kadınlar çok yönetici olacak. E, Müşararatül İmâ efendim, cariyelerle istişare olacak. Yani buradaki maksat nedir? E, tamamen e, seviyesiz, kültürsüz, adet gelenek görenekten hiç haberi olmayan yabancı kültürlü insanları danışman olacak. Ya bunlar da danışman olur zaman insanı benim karga rehber olursa götüreceği yer leş. Zekane el gurabu delile kam seydi İnsan rehberini kargadan seçerse burnu kokudan pislikten kurtulmaz. Baksana ne cevap veriyorum. Hiç Allah Resulü'nün dediğini söyleyemem sana. E ticaret yapacaksın, helal mı, haram mı, Mekrol mu, şüpheli mi bir şey soruyorsun. Adam sana diyor, kardeşim bu kadar inceleme bu zamanda, yani işine bak aç kalacan diyor ya böyle. Sen bu kadar incelersen aç kalırsın diyor ya. Helal haram karıştırılacak zaman değil Ya bulduğunu yemeye bak. bak e, sen böyle adamlara danışırsan, işte Resulullah'ın buyurduğu zaman, seni batıla çekecekler. Resulü subiyanil menabira, çoluk çocuk minberlere çıkacak diyor yani minberler en alim en fazla insanların hutbe okuyacağı en önemli konu hele bir de dini konuda rehber insanların çıkması lazım gelen makamlara kim çıkacak? çoluk çocuk Allah'ım Rabbi, bu hafta bir yerde namaz kıldım tam bu hadis-i şerif yolunmuş tüm şey gibi tav gibi ne bıyık var ne sakal var ne bir şey var. Allah Allah. Eline de almış bir kağıt. Karıştırdı koydu birbirine. Bir fatiha okumaktan haberi yok. Bir zammü sürü okumaktan haberi yok. Allah Allah. Cuma kıldırıyor bütün millete ya. Sıbyan ilimsiz, ehliyetsiz, niyakasız insanlar. Hele dini konuda en mühim mihraplar, minberler, kürsülere çıkacaklar. Selman dedi, razı Allah'ım. Bir bu da ne olacak? Ve i̇şte le değil hepsi miydi ya Selman? عندها Yemin ediyorum ki Selman, yeli Böyle bir insanlar yönetimi ele alacak ki. İntekellemün katilum. Karşılarında konuşanı öldürecekler. Adam dedi ki doğrusu budur. Vurun kafasına. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Allah var, peygamber var. Vurun kafasını. Öldürecekler. Susarlarsa da ne yapacaklar? Susarlarsa malı mülkü her taraf mubah. Her şeyleri bize helal. işgal edecekler. Mallarını alacaklar, canlarını alacaklar, ırzlarına çıcağı edecekler. Bak ve es-sirûne bizey'ihim. Milletin hakkını, ganimetini, kamu hakkını kendilerine, zimmetlerine geçirecekler. Hiçbir kazançları, bir şeyleri yok. Kendi çalışmalarıyla, çabalamalarıyla bir malları yokken, Memleket onlar olacak? Allah Allah, oralar bir Nasıl buyurdu yolu Vele ne harim Yöneticiler diyor e, ümmetinin başına geçen o zamanki insanlar onların namuslarına tecavüz edecekler. Diyor. bunların hepsi olmuş şeylerdir. Hepsi yaşanmış şeyler. Onun karısını beğendin gel, onun kızını beğendin getir. Allah. Ya sen ne yapıyorsun burada benim karımı aldın içeriye? efendim ben yanında değilim konuşursan kellen gider neler yaşandı bu dünyada be siz tabi hiç ancak dizi ne tarihten haberiniz var ne geçmişten ne gelecekten bir şey yok öyle yapacaklar verilen hükümlerde tamamen zulüm ve adalet hakim olacak şey, zulüm ve adaletsizlik hakim olacak efendim revaçta olacak adam öyle bir yönetim kuruyor ki kendine yakın taraf illa kazanıyor ona muhalif görüşte olanlar mutlaka kaybediyor öyle kurallar öyle düzenler öyle düzmeceler öyle uydurma işler bunların misalleri çok yaşanıyor bir müslüman aynı şeyi yapsa eli sünnet bir adam şu kadar ceza alıyor Aynı şeyi bir komünist yapsa, bir ateist yapsa, bir şu yapsa, bir bu yapsa ne yapıyor? Garat ediyor. Evet. Aynı maddede, aynı madde sana işliyor ona, işlemiyor. Ya. Bu nasıl bir işliyorsun? Sen karıştırma diyor, burada böyle yazıyor. Sana biz bunu uyguluyoruz diyor. Pölücülük yaptın. Öbürü ne yaptı? E sen ne karıştırıyorsun ki o diyor onu. Esus hükümde, sunu ne yapılacak? Veri Öyle kavimler, öyle toplumlar gelecek, ümmetimin başına geçecek, cüzeti um Baksan kılığına insan? Bak bu şey yaptı. Kalpler aynı şeytan kalpleri olacak. Ne küçük acıyacaklar? Ne kırılgan ne saygı duyacaklar diyor. Allah Allah. Ne küçük kalmış, ne büyük kalmış, ne adalet kalmış, ne eşitlik kalmış, ne Allah'ın hükümleriyle amel kalmış. Konuşsan bir dert, sussan bir dert. He, yakıyor her tarafı yakıyor. Ne iş geldi başımıza görüyor musun? Bir yentem inne adalet kainol. Hazreti Selman, bu da mı olacak diyor? Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tarife devam ediyor. Ve ne diyelesi bileydi? Canım elinde olan Allah aşkı hakkı için. Ya Selmanu indaat üzere arabul mesajit, kema üzere arabul keda işü elbia. O zamanı sana daha iyi anlatayım mı diyor? O zaman ne olacak biliyor musun diyor? Kiliseler, havralar nasıl süsleniyorsa camiler öyle süslenecek diyor. Öyle mi? Allah Allah. Yıldızlar, boyalar. Camilerin için Ama bu çok dikkat çekici. Kiliseler diyor. Nasıl süsleniyorsa camiler öyle süslenecek. Allah Allah. Ne işe kalındı ya. Ve tuhallel vesahif. Musafların yanları diyor. Böyle altınlarla, teziplerle, süslerle bezenecek Ve yutuilun el menâbir. Minberleri uzatacaklar diyor. Camilerdeki hutbeler nasıl? Uzun uzun hutbeler. Bak bizimki burada üç masamak duruyor. Minberleri ne yapacaklar? Uzatacaklar. Ve kürül hukuk ana babaya isyan haddini aşacak diyor. Şu anda belki dünya kurulduğundan şu tarihe kadar istatistik yapılsa, ortalama baz alınsa, ana babaya karşı gelme en fazla şu zamandadır. Bundan sonra da artarak gidecektir. O zaman, hep o zaman. Gülübü mütevâiva kalpler birbirine kim dolu öfke dolu, sevimsiz ve cemme yığın yığın arzuları var diyor. Herkesin bir derdi, bir gayeci bir isteği, bir kendine göre bir planı, bir programı ve esneti muhtelibet. Diller farklı farklı. Konuşulan kelamlar farklı farklı. Görüş ayrılıkları <gülüyor> iki kişi bir kelamda birleşmiyor ya. Çünkü Kur'an'da sünnette birleşmezsen o ne der? Benim de aklım var. O ne der? Benim de dilim var. O zaman bu kadar fikir çıkar. Kimse bir araya gelmez. Ama Allah Resulü buyurduğunu duyurursan millet bir araya gelir. E camiler cemaatle olacak. Bu kadar insanlar bir arada bulunacak, buluşacak. Maalesef kalplerde sevgi olmayacak. Allah kalplerden birbirine karşı olan kini çıkarsın. buzu uzun adaveti, nefreti, muhabbete, meveddete tebdil eylesin. Bu kalpler Allah'ın elinde. Ama Resulullah'ın buyurduğu dönem geldi. Herkesin derdi başka. Şimdi hepinizin ne istekleri var değil mi? Ne planlarınız var değil mi? Ne Neler umuyorsunuz hayattan? Ne beklentiler içindesiniz değil mi? Yığınla. O zaman bekle. Bakalım ne olacak? Allah'ın dinde hiç değeri olmayan insanlar Hz. Selman yine taçüb edince وَاللَّذ۪ي نَفْسِي بِيَد۪ي عِنْدٰ اَيْتِ سَبْيُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ doğudan batıdan diyor köleler gelecek Yelül ümmeti sonunda onlar diyor başına geçecekler Allah Allah dönmeler sabataycılar bilmem neler Osmanlı aldı değil mi Osmanlı aldı bunları Yahudiler orada İspanya'da değil mi kırılıyordu öldürülüyordu hadi gelin bari Müslümanlıkta bu var yani burada yaşayın e durur mu rahat rahat durur mu geldi yaşadı yaşadı sonunda Sultanahmet'i deviriyor ondan sonra efendim o doğudan batıdan gelen insanlar ümmetin başına geçecekler. Neydi belirsiz? Veilul lilzafi veilun Allah. Vay zayıfların başına gelen. Zayıf ümmetlerim neler çekecek onlardan diyor. Ama onlar da Allah'tan neler çekecek diyor. Vay onların başına cehenneme ve kuyuları vardır diyor. Ümmetimin başına gelecekler, geçecekler. Ya hakikaten efendim bakıyorsunuz ümmet içerisinde de Nereden geldi? Aa bak, araba alemi, İslam alemi. Baştandaki yöneticilere bak. Bunların efendim siciline araştırdım. Aynı Muhammed Mustafa'nın buyurduğunu bulursunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öften değil, gelenekten değil, halktan değil, milletten değil. Değişik değişik adamlar böyle ısmarlama sipariş getirilmiş, geçirilmiş. Neyse millete zulüm yapıyor. Ama Allah indinde değerleri olmayan insanlar Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir adı şerifte La Hatta yel yevmedime la yezin Usra cenahi beudatin Inde Allah yevvel Kıyamet kopmadan evvel Ümmetimin yönetimini öyle insanlar Üstlenecek ki Kıyamet günü Allah indinde Mizana teraziye konduğu zaman Bir sivrisineğin kanadının Onda birine değmez diyor e kardeşim kılıkla, kıyafetle, kelle, felle değil. يُتَعْفِ رَجُولُ لَكُولِ الشَّرُولُ الْتَوِيلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ازِلُوا عَنْدَ اللّٰهُ Cenab-ı Ağudhu şişmiş şişmiş, uzun boylu ir yarı adam Allah indinde getirilecek mizana konacak Sivrisleyin kanadı kadar mizanda vezni yok. Allah indinde değeri yok. Onun için Allah bizi İslam'la değerlendirdi arkadaşlar. Allah bu değerimizi muhafaza edenlerden etsin. Yoksa makamla, mevkiyle, parayla, malla, mülkle itibar olmaz Allah indinde. İtibar Allah indindeki itibardır. Bugün milletin sana sevgisi, saygısı, yönelmesi, etrafında ele, efendim bağlamaları seni kandırması. Eğer Allah indinde yüzüstü cehenneme sürünüyorsan hiçbir değerin yok. Bir günlük beylik beyliktir demişler, yalan demişler tamam mı? ben size doğrusunu söyleyeyim ebedi beylik beyliktir inşallah öyle bir günlük iki günlük beylik yapalım diye İslam'dan taviz vermeyelim Allah indinde ebedi efendi olmak için nizanda şöyle ağır basmak için inşallah Rabbimiz Tebarek ve Teala bizi bu din ile kaim ve daim eylesin Hazreti Selman hadisinde daha çok ilginç şeyler anlatılacak ama bu arada da bitirmek mümkün değil çünkü e, bir bu kadar daha Var. Sizi de burada birkaç saat daha fazla tutmak uygun değil. Onun için inşallah haftaya Allah bir mani vermezse bu hadis şerifte daha çok konular duyacaksınız, şaşırtıcı konular duyacaksınız inşallah. Merhaba ya Nura, merhaba, merhaba Cedd el merhaba, ya Habibi ya Muhammed merhaba, ya İmam el Qibleteyi merhaba.